خون هیوندایوم هکیمن ادیوم بتوس. اول اسلامی که آن اللهان عدالت اسم آن است جدی ندارد پس ایلا نفر یان یانکران. افتالیه تبوده، زائر در مورد. افرادی لرزان سکتان اسم Da gel kıv. Onun üçün, mezar okunuyorken dikkat ederseniz kuşlar cıv cıv cıv cıv cıv cıv cıv başlar. Akşam güneş batmadan da cıv cıv cıv cıv cıv cıv güneş battığımızda kesilirler. Gün ışığı göründüğümüzde de kesilirler. Kesilmelerin sebebi, vakti kerat. Vakti kerat diye bir şey yoktur. Vakti kerat demek ki cennet Allah o zaman. hi ka be kabul etmiyor var o necmu ve şecru yestuda mevcud kuran dininde kimdir değildir sema ola rac cenabe allah kulunun seyid'si nucum gezek yotustur mevcud cennette mekturapta o necmu ve şecru yestuda cemen varat sevgide itiyor. Hayvanlar sevgi etiyor görmüyor musunuz? Cenab-ı vallah o vakti cenabetin içine gizlenmiş maneviyatın ibadatını kabul ediyor. Ne var işte yine lazım. Ne, ne çıkar sonra? Rica ederim diğer kardeşe de. Ben eskisi yerde bir mücadeleye girdim. Hı. یک همسر من هم ازش گفت، او نازور است. شو، چه نتیجه‌ای جاست؟ و یا چه زوری برای او نیتی داشتیم؟ یک وچوگاهی من از زن مره، از آن نکسی بکتولو نمی‌فانستم. از آن‌نیم بیرون اون وضو Bu okuyacaksın bir bari, Ne güzel <gülüyor> okur, ne güzel evet. Şimdi efendim. bir gün olarak alınmanı da öteye evet, evet. böyle, evi ötüme tek Tutmuşlar <gülüyor> namazda, <anladın>. sahne <O gülüyor> efendi gitmiş, o ekmekte oluyor. Köpekçi <gülüyor> Hasan'ın evini yakamamış. Voněbíte, trose, že na Asrům byl někdo, toho, co je víc, já chalapej, kdyby dort naletal, všechno bylo. Já mi ježenci, kůzep, kyně stojíme, u něj hladí, ší, ší, kurab, kurab, vlastně, když jen kynělý, má kynělý,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 Kılıf temekle yapılmış bir şey, kulübe. İçinde yer alırdı köpek. Yok öyle demiş, yok öyle demiş demiş. Doğru bir şey. O neyi var, neyi? O neyini pus demiş, almış büyük bir tasarım. Bakmış, Sami Efendi deli vurgunun sakası makası yok. Boracak kafasına köpeğe Bu seynami Ondan sonra bir de işte anasını koyarım. Geç göç ağzını anasını bilmem ne dedi. Ramı Efendi ağlaya, Başına Öyle abdestini almış. Arkadaşlarına demiş, ya utanmıyor musunuz siz bana bunu ya? Ramı abi demiş, sen de demiş, biz seninle alay ettik demiş. Öpüyor musun ¿Alguien que te ha comprado? ¿Ha me vendido? Oral insanları, insanın her tarafında bir güzellik vardır, o tarafını gören, nurlu insanlar, ona tolerans sahibi hocalar. O Zeynep Hazretleri demiş, şu buyurduğumuz tefsirin şöyle bir manası olur mu? demiş. Burada şöyle manası olur mu? Bir, o Tözi bir yüzden. Bir ben de zamanın birinde bir köpeğe elini öptüm de, bundan öğrendim, de. <gülüyor> o kadar ki <keyif>. başladım, bir <gülüyor> berbat oldu, söyledi, fiyol gördüğüları de. hadis söyle. Şey. Hoca başladı oğlum. Ben bir saat anlattım, anlattı o zaman. İndi maşar hoca sanıldı Oğlum bunlar nereden aklıma geldi? Hoca söyle sana bak, ben hocam dedim. ya. Berbat oldular, ondan sonra çakıştık bununla. Şimdi, kavusunu, benim deyse bir müfettiş gönderdi müfettişi, paramparça Tuttuğum gibi onu bir kapı kıvırdı, herif tuttu. değil. hastaneye Ondan sonra üniversitede al pabucuna, el <gülüyor> Předpokládám, Avrupa'ya jsem měl za Evropu, jak jste před vlastní. A teď už tam ano, dělím Evropu, jak jsem dělal vlastně. Ame, on byl tý asi běženlámi, s abrazat, pikirpen, váti. A co poskytla? Co? Co poskytl? Daesky. Ona je daesky. Byli Bir ay kaldım orada, Lyon'a gittik, Lyon'da fakülteye kaydetildim. Üç sene de psikolojiyi bitirdim ben. Yedi sene kalacaktık orada. Türk'te tüp Türk bitirdikten sonra? Hayır, hayır efendim, şimdi lise mezunayım o zaman, 1927'de. Ondan sonra felsefeyi bitirdim, Tıp bir yolla asıldım orada. Aynı zamanda da gittim Mısır'a, Mısır'da da ilahiyata kaydettirdim. Altı ay vardı, üç ay vardı, dört ay vardı, beş ay vardı. Tıbbiye dördüncü sınıfa geçtim, cami ile serden mezun oldum. Geldim İstanbul'a, üniversite ingilabı olmuş. O zaman Profesör Şekip Bey yanına bizi Mavim verdiler Sabri Eser'ten. Tıbbiye'nin son sınıfını da burada bitirdim. Aynı zamanda hem hocalık yaptım, hem yüksek mahrumda üniversitede lisan rektörlüğü yaptım. Ondan sonra Ankara'ya naklettiler. İkimeyi bu. O lisanın geçen halsı oldu و سریش نه، استعماریش نه. اون سید سون سنتی دیدم هزینه که در کمال بیاننده پروفسور نیستن گل دو ریه بی در این طریق برش پروفسور هرمان گل ده واقع باز بروم مطالعه. این Hı. Evet, Hakkı Şinasi Paşa'nın oğlu, ondan evet. sonra Konur Alp Ciyakun'a, onlar üç sınıf Hı. arkadaşıydılar, evet. Teknelerden, i̇şte, Mekke'lerden falan şey derken, bu eski refah işlerinden bahsettiler nasıl Bunlar nasıldı, nasıldı falan dedi. Kemal Bey biliyordu, Kazım İsmail Bey dedi ki beni, beni çağırdılar. Dedi ki, şu bir şey getirdiler, büyük bir şey. Baktılar. Buradan soktuk, buradan çıkardık onu. Erman, Erman şaşırdı. Röntgen'e gittiler, baktılar. Ondan sonra çıkardık, bir şey yok. Erman dedi ki, de... ...kafam kapsoldu dedi. Hahaha! Şişi bulatılıyor, bulatılıyor. Hayatta. Bir de Röntgen'le bakıyor. Röntgen'le bakıyorlar. Nasıl olur, ben de bilmiyorum. Röntgen'le şişi geliyorlar. این تلاش‌ها رفتاری که کمیتی است. این مثلاً چون اینجا نه تنها اکثریت است، به مثالی که گفتیم این می‌رسد کشوری که این حرف‌هاست، مال ما گریت است. این فکریه ده مثلاً. آن‌ها را باسرویش، باسرویش دارند. این فکریه‌ها را یا این، این فکریه‌ها را یا این، این، این، این، این، این، Mevza açılışken... ...Sekarım ne şey yoktu öyle İslam birbirine baktık. Bu da başka iş mi, başka iş? Buna öndeyeceğim bazı acayip mesela, şey ee, halkın çekiyor. Neden öyle şeyler konu oluyor mesela? Bazı etkin saate neden bir, bir konu oldukta, e, milleti kafasında bir soru işareti koruyor? Niye niye ne var? Neler var? Ne lüzum var? <gülüyor> ne lüzum var? var çünkü bu istifan başlarsa belki evet. e, teşekkür başlar. Yo. Mesela işimizin cami de anlattı devrin özellikle evet. Çok kimseyi düşündürdü. Düşündürüyor. O adam da yazıyor ben kendimi anladım ki adam çıktım şehirde. Ayet-i Kerime'nin Edobe'ni imtihan ediyordu herif kimesi, ben biliyorum farkındayım ya. Burada bir iki yerde imtihan oldu bir şey. Hadi hayırlısı oldu. Yelenin boynu uzundu, o dengeli ne? Boynu uzatıyor, arkadaki yükü üst dengeli. Üst kesindi. Şimdi çekerim ben onu. Onu da Allah söyletti o yüzden. Şey, şehit var ya, ha? her şeyi şehit, şahit, şahit tutalım hikayesi, onu sorana ben biliyorum niye sordular onu bana. Çünkü mesküktür ben şimdi artık gülahlara konusu oğlum kendi kendine dedim, <gülüyor> İstanbul'da mezarlığa gittim. Bizim Eski Başhekim Şükrü Bey'in mezarını görmeye gittik hanımlar. O Zindir Kuylu Mezarında ''Ve cealna minel ma'i kullu şeyin hay'' yazıyor. Bir de çeşme var oldu. Bakıyorum oraya, bir sakallı bir yer geldi. ''Okuyabiliyor musun onu?'' dedi. ''Ee dedim, bir oku sen beni ezberlerim'' dedim. ''Ve cealna minel ma'i kullu şeyin hay'' ''Ve minel ma'i kullu şeyin İyi okudun dedi, iyi okudun. O zaman dedim, o ve niye geldi oraya dedim. Nedir dedi, o dedim, nece alina minelme aykırı şeyin? Niye gel orada, ne nedir işin? Öyle dedi, o zaman gelelim dedim. Gel gel, sişlinin faizi geldi, o da bir hoşmedi. Bak efendi soruyor ve nedir dedi, o da pişiriyor dedi. Ne dedi, çaktın... ...İçeri soktular çaylar, maylar falan... ...nedir rica alima ve nedir o? Her şeyi sudan halkındır. Kendisi ne? Aradan çıkıveriyor. Su nereden halk oldu? Sudan halk ama suyu da biz halk ettik o ve o rüyaya aittir o. Ve işte o işi görür anam. Et yiyip de geçtik. Zincirin evet. bir parçası olmazsa ben bir tane iteceğim uçmamak için olur. O da demektir. Allah'ım nasıl okursa okursun ne işine geliriz? Bizim ablamam. Öğreneceğiz ondan. Yalnız söyleyelim şu evliktirip fazla iftira olmasın, burası da çok sıcak oldu. evet, çantı yaptım. geçip gidiyoruz. Kesinize geçiyoruz. Şükür. Geçtiği. Eskişehir bağlarından bu buradan gitmiş. Evet. Dönmem lazım. Ali Alkan'sın. Hazretallerü Kebet. Şehit din. Güzeldense iyiydi. Şimdi Keseden şehit. Keseden şehit tamam. Keseden şehit. Bakın şimdi hatırımda gelmişken bir yere söyleyeyim yazın bu şehitlikleri. Buyurun. Yazıyoruz. Diğer de kitap da bulamazsın. Yazıyoruz. Bu kağıdı yazmanı daha iyi daha hatırlarım. Sen, sen bunu bırak da büskentinden silerler. Thank you. Biraz yanaşırsanız efendim daha iyi olacak gibi geliyor bana. Yani çıkacaklar da çıksınlar da huzuru bozmasınlar efendim. Bittikten sonra kapıyı lütfen kapatın da biz İslam'larla beraber kalalım. İlahide yaptığımız bazı küçük hatalar var efendim. Bu hataları kimse duymadan kendimiz halledelim burada. Bağaza başlamadan efendim efendim. Ben sinsi sinsi geldim biz. Allah'ın kulu olarak hepiniz gibi kapıdan, camiden içeri girerken abdestli bozulanları gördüm ben. Haberi yok. Biz cüzdan hastalığı ödenilen bir hastalık vardır. Bu vücutta belirdiği zaman hissiyyet gider insandan. Ateşi vursan, Vücuduna duymaz. Bu da bunun gibi. Nasıl oluyor efendim? Söyleyeyim. Daha yaşlı... ...mezara yanaşmış benim gibi da oluyor. Abdest almış, geldi kapıda ayağını çıkarıyor. Lastik var, meslek. Lastikten <gülüyor> buraya basıyoruz. Meslek çıkarıyoruz. Lasti yerini alıyoruz, lastiğin bastığı yere metinden basıyor. Ondan alaya gitti. Aptal ne oldu? Uçtu. O halde burada kal bir Şimdi lastik bile olamaz. Bunu düzeltelim. Daha çok var ama bugünlük bu kadar. Çünkü bunlardan bahsedersek, bugünkü vazımızdan bahsediliriz. Şimdi aziz cemaat, mirat bilirsiniz, mirat kelimesi. Kuruç, yukarı doğru çıkmaktım, Ama Resulullah'ın miracı değil. Biz de bundan şimdi bugünkü tarihten evvel, bugünden 485 sene evvelime gider 485 sene evvelim. E, ne olmuş? Bak ne olacak o zaman. Beni bir dinleyin. Hekâye bir bu hekâye değil. 484 sene evvel Kabe küçük bir yerdi. Daha Resulullah'ın velvelesinden yoktu. Allah'a ulun ben da ilah ilallah lidasi inne yoktur da da ayeti kerim olan oku bin ismi rabbike lazi halak halak insane min alaq oku rabbukel ekremul lazi allama bil kalem allama linsane ma lem yalem taib ne mişti küçük Otuz tane evi var. Koytuda ağaç, maaç yok. Sıcak bir memleket. Buradan daima Şam tarafına duymuşuk. Şam tarafına ara sıra buradan kervanlar gider. Şam'dan öteberi satarlar. Şam'dan öteberi alıp gelip bu tarafa satarlar. Kervanlar gidip geldi. Bir gün bu kervanlardan birisi Şam'a gitmiş. Şam'da da işini bitirdikten sonra sabahtan dönecek. Daha güneş doğmadı. Şam'a gideniniz varsa Kadem-i Şerif tarafı, yani batıya yakın tarafı, istasyon tarafında tey böyle bir hat çekerseniz Çölün içerisinde Cebele Atvat, siyah dağlar denilen bir silsile vardır, bugün de var. Onların ortasında Mırna mevdi denilen bir geçit vardır. Şimdi hala Mırna denilen O geçitten geçtikten sonra, Şam'ı 35 kilometredir bu, Ekrat dağları. O bölümüne geçildiğimden çıktı hakiki çöle çıkarsınız. Çölde ne ot var, ne bir şey var, kum var. Ara sıra kumlarda küçücük dağlar teşekkül eder ki rüzgarla buna Arapça'da eksibe derler. Elif, kaf, üç noktalı z, b eksibe. Yani dağ rüzgar gelir, biz dağ yapar böyle. Eski derler buna, eski dilde, coğrafyada falan. Bugün, ha, şimdi hepimiz orta olsak, o dağdan çıksak, çıktığımız zaman sağ tarafında, iki üç kilometre uzakta bu caminin beş altı misli büyüklükte bir harabe görürüz. Bir eski mavet harabesi. Bu harabe, Bundan 400 küsür sene evvel dedim yaşandan bir kervan çıktı, o zaman burası ehli Kitab'a ait bir büyük mabedimiz. Çıktılar buradan, çıkar çıkmaz bir fırtına başladı kum fırtınası, bu eksibele teşekkül etmeye başladı. Kadile bu mabedin içine giriyorlar. her insanlar falan uzun bir kafir. Kafile reisi de Ebu Kuhafe isminde bir zat. O zaman, Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe'nin yanında mayeti, atları, develeri, şunları, bunları var. Bir de bir oğlu var, Ebu Kuhafe'nin. Şöyle, 12-13 yaşlar. Bunun da ismi Abdü'l-Lelâd, cihaz Abdü'l-Uzâd. Abdü'l-Lelâd, Abdü'l-Uzâd, Kâbe'de olan putların isimlerini çocuklarına verirlerdi. Bu Ebu Kuave'nin oğlunun da ismi Abdü'l-Lelâd. Abdü'l-Lelâd'ı Aynı isimdi. بتجون أناسا اسمده أم الخير سلني استمدد اسمه أناسنا İsmi باباسنا زوّلدك، كندك رئيسنا زوّلدك، نوّس kendi دهالك يوّش، فصنا يدوم. da يجندك، تيّك يجندك، أبوك يجندك، أبوك يجندك، أبوك يجندك، أبوك يجندك، أبوك Baba ben bu gece bir rüya gördüm Şam'da. Anlatıvereyim sana, oğlum ben anlamam, rüya tabir edemem demiş, burada bu mabedde bir nasturi, bir ehli kitaptan bir zat-ı muhterem vardır, git ona anlat, onlar bilirler, din adamları bilir bunları diye. Peki baba demiş 12 yaşındaki çocuk mahvede girmez orada nur yüzlü sakallı el kitap dar resulullah benimiz girmin İslam dini yok girmizi <gülüyor> kiri yanlışmış buyur oğlum demiş. demiş ki ben bir rüya gördüm demiş onu size anlatayım <gülüyor> anlat oğlum demiş anlatmış. bilmiyoruz, biz bilmiyoruz. Bir o çocukla, bir o din adamı biliyor rüyayı. Bugüne kadar bilmiyoruz ne rüyasıdır bu. E, kocaefendi bu rüyayı bize ne anlatıyorsun? Ama bak oğlum içinden ne çıkacak? acele etme! Kosko bir tane şöyle vardır bilirsiniz Sadef. Meladri ile margari ki Ferhat'ın fenni ismi. içinde inci vardır, bunun içinde de inci çıkar belki. <Gülüyor> Aman oğlum demiş, bu lüyayı sen nerelsin demiş. Ben Mekke tarafındanım demiş. <Gülüyor> bu lüyayı sabrında sakla, işare verme demiş. Sudur-ul ahrar, kubur-ul asrar. Olarım demişlerdir. Sudur-ul ahrar, hır adamların, hır adam burada zincirli, mafızaneli değil. Sizin gibi nur yüzlü müminin Allah'a bağlı, Resulullah'a bağlı her tarafımız gelir adam demektir. Onların sadırlarının iki kubur-ul asrardır, Hepimiz denir var ama farkında değilsiniz. İnsanda ne kıymet? Hiç fena yaratık yoktur. En insanın bile güzel bir tarafı vardır. O tarafı bulmaya savaşır. Canidir ama güzel bir tarafı vardır. Çünkü Allah kullara muhateptir. Kullar için Resul göndermiştir. <gülüyor> Her türlü esma insanda vardır. Onun için o esmayı taşıdığınız için bu vücudu kirletmeyin. Kirletirseniz yarın ahirette utanırsınız. En büyük azap nedir biliyor musun? cenab Allah'ın insana darılmasıdır. Yüz çevirmesidir.